Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve ala Muhammed ve ala ve sahbihi dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerime. Süleyman min ve insi ve tayri Süleyman önüne cinlerden, insanlardan ve kuşlardan bunların bu üç türün hepsinden askerleri orduları toplandı fehum yuzeun onlar belli bir disiplin çerçevesinde yol alıyorlardı. Yuzeun fiilinin kökünü teşkil eden Veza aslında bir kervanın veya bir ordunun yürüyüşünü bu kervanın önünde ve arkasındaki görevlilerin yolun dışına çıkmamalarını sağlamama çıkmamalarını sağlamak eylemidir. Bir görevli var veya görevliler var ihtiyaç kadar. Bunlar kervanın ve askerlerin izlemeleri gereken yoldan çıkmamalarını sağlamakla görevlidirler. E bunu günümüz ordularında, askerlerinde kimler yapar? Yerine göre manga başkanları, yerine göre bölük sorumluları, yerine göre çavuşları vesaire. kısacası... Aynen günümüzün ifadelerindeyse askerin yol alış disiplininden veya ona benzer bir disiplinden bahsediliyor. Çünkü Süleyman aleyhisselam hükümdar bir peygamberdi. Kral bir peygamberdi. Haliyle bir devlet idare ediyor. Hem de öyle Vatandaşları veyahut da yönetilenleri sadece insanlardan ibaret olmayan bir devlet değil mi? Kendilerine cinler, insanlar, kuşlar da ayrı şekilde devletlerinin yönetilenleri, raiyesi diyoruz biz buna İslami bir terim olarak yönetilenleri olarak armağan edilmiş. Dolayısıyla burada allah Alem Şuna da bir işaret var. İslam'ın idare mantığında yalnızca insanları, insanların seviyelerini, insanların ihtiyaçlarını düşünmekle yetinen bir idare yeterli bir idare olarak görülmüyor. Bu idare aynı zamanda insanın etrafını saran kainatı da hesaba katacak ve bu kainatın da sahip olması gereken veya fıtratı gereği kainatın sahip olduğu disipline riayet eden bir idare, bir yönetim ve bir sorumluluk söz konusudur. İşte Süleyman Aleyhisselam askerlerini bir araya getirip toplarken toplanmasını emrediyor. Huşira Süleyman. Süleyman için toplandı. Yani tıpkı bir idari mekanizmada olduğu gibi o kendisi toplamıyor. Emir verdi o emir belli bir hiyerarşi içerisinde yerine getirildi ve bu askerleri toplandı önüne getirildi. Bu kısacık ayet-i kerimede Fevkalade bir askeri disiplinin ifade yerindeyse doğru olması gereken, uygulanması gereken bir askeri disiplinin de olduğunu görüyoruz. Biz Müslümanlar aslında belki de beşeriyet tarihinin en disiplinli ümmeti olmamız gerekiyor. Günümüzde de böyle. Çünkü disiplin ifade yerindeyse bizim dinimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Namaz bir disiplindir. Mesela peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden önce rükû ve sücuda birilerinin vardığını hissedince çok ağır bir ifadeyle şöyle tenkit ediyor. İmam, imam kendisine uyulsun diye imam olur. Sizden herhangi bir kimse imamdan önce veya sonra eğilir veya kalkarsa başının bir eşek kafasına dönüştürülmesinden korkmaz mı diyor. Çok müthiş bir ifade. Bir ceza verilir yani ilahi bir ceza. Ha şeklen mi? Muhtemelen belki değil. Ama Laf anlamaz bir kafaya dönüşüyor. Böyle, böyle mi olmak istiyor? Olmadı, değil mi? He, öyle olmaz diyor. Dolayısıyla bakın İslam bize özellikle namaz disiplini, vakit disiplini, düzen disiplini, emre itaat, efendim e, önümüzde bize komuta etmekle yükümlü olana uymak bu arada faraza namazda hata ederse hatırlatmak Bunlar belki başka sistemlerde veya başka sistemlerin disiplininde olmayan güzellikler ve mükemmelliklerdir. İslam ki oruç bir disiplindir. Mesela hac arafadır, arefedir diyor Efendimiz. Hac, arafatte vakfe etmektir diyor. Bunu 1400 yıl önce söylüyor. 1400 yıl önce ve Ondan biraz sonrasında yani Peygamber Efendimiz'den biraz sonrasında İslam Horasan'a kadar, Çin Hindine kadar yayılıyor. Oradan hacca kalkıp gelecek bir insan Zülhicce'nin 9. gününde Arafat'ta olursa hacca yetişir. Olmasa yetişmez. O zamanın şartları içerisinde bundan daha ileri bir disiplin olabilir mi? El haccu arafa diyor hadis-i şerif. Yetişemedin mi? Haccın gidiyor. O halde ta baştan beri oturacak hacca gidecek Müslüman. Hesabını kitabını yapacak. Ben buradan ta oraya kadar kaç günde giderim ki bir iki günde erken gerekirse on gün beş gün yirmi gün her neyse. Makul bir sürede önce varacak şekilde hesabını kitabını yapacak. Kolaklamalarını efendim söyleyeyim dinlenmelerini vesaire. Bütün yol alış disiplinini ona göre ayarlayacak. İhrama gireceği yer bellidir. Mikata girdikten sonra riayet etmesi gereken esaslar bellidir. İhram yasakları başlıyor. Vesaire. Hayat bir disiplin İslami hayat. Müslüman da derbederlik olmamalı. Gelişi güzellik olmamalı. Çünkü disiplinli kurallı usulüne göre yapmak İslam'ın tabiatında vardır. Bundan kastımız resmiyetin getirdiği soğukluk değildir. İnsanlar arası alakaların samimiyetinin bozulması ve her şeyin soğuk bir resmi yüze bürülmesi değildir. O ayrı bir şeydir. Ondan bahsetmiyoruz. Fakat Müslümanın hayatında olmaması gereken bir derbederlikten bahsediyoruz. Aksine olması gereken bir disiplinden, bir nizamdan, bir intizamdan bahsediyoruz. İşte bu ayet-i kerime yani Nem Suresinin 17. ayet-i kerimesi Süleyman Aleyhisselam'ın orduları üzerinden bize bu dersi veriyor. Verdiği dersler arasında veyahut da bu da vardır. Derken devam ediyor, yol alıyorlar. Yol alıyorlar. Daha Süleyman Aleyhisselam'ın bu kıssasından, bu suredeki kıssasından öğreneceğimiz veya hatırlamamız gereken çok şeyler var. Es-Sâdû diyor ki 18. ayet-i kerime: "Hatta izâ etêu ale vâd-in Derken karıncaların bulundukları bir vadiye geldiklerinde etêu ale vâd-in yani yolları ...o vadiden geçince... ...ala kelimesi... ...ala harfi cerri burada... ...yolları oradan geçiyor. Oraya varıp durmayacaklar. Duracak olsalardı... ...hatta ize etevvedin naml ...olması gerekiyordu. Derken karınca vadisine... ...vardılar... ...demesi gerekiyordu. Hayır öyle değil. Nihayet yolları... ...karınca vadisinden... ...geçerken... Veya geçmek üzereyken, geçmekteyken قَالَتْ نَمْ لَتُ يَا اَيُّهَاً Bir karınca dedi ki, Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Ee, Allah-u Teala bize karıncalar konuşuyor diyor. Karıncalar nasıl konuşuyor? Müslümanların bunu merak etmesi lazım. Bir dönem merak ettiler fakat ondan sonra o merakların arkası gel, kesik gelmedi. gelmedi. Bu işin günümüze kadar devam etmesi lazım. Cenab-ı Allah bize bütün mahlukatın tesbih ettiğini söylüyor. Bütün mahlukat tesbih ediyor. Fakat siz onların tesbih ettiklerini bilmiyorsunuz diyor. Anlayamıyorsunuz daha doğrusu diyor. Anlayamıyoruz ama... Cenab-ı Allah bize var olan bir şeyden bahsediyor. Bunun üzerinde gidebileceğimiz bir yol var demek ki. Veyahut da gitmemiz gereken, gitmemiz tavsiye edilen, gitmemiz işaret edilen bir mesafe var. Onun üzerinde gitmemiz, o izi takip etmemiz gerekiyor. Belki faraza, karıncalar nasıl konuşur? İslam alimleri, Müslüman alimler. İslami bir haşiyet ile. Çünkü Süleyman Aleyhisselam karıncaların konuşmalarını anlamakla göreceksiniz. Allah Teala şükrediyor. Bunlar biz de, bizi ilim bu manada bizi Allah'tan uzaklaştıran şey değil. Aksine bizi Allah'a daha çok yaklaştıran bir şeydir. O küçücük karıncanın efendim, sosyal yaşantısından tutunuz. Öyle diyorlar yani. Hayvanlar arasında en sosyal hayatı olanlar arasında karıncalar da sayılır. Koloni hayatları, bilmem neler, mükemmel yer altında inşaatçılıkları, yuvalar vesaire büyük bir şey. Ve burada bir vadiden bahsediyoruz. Vadi, koca bir vadi. Demek ki bu karıncaların Anlaşılıyor bunlar, ayetten anlaşılan şeyler. Gözcüleri var. Veya yoldan kimler gidip geliyor, kimler gidip gelecek bunu haber alan bir mekanizmaları var. Bir yapıları var. Bir örgütlenmeleri var. Hemen iletişime geçiyorlar. Ve diyor ki, ey karıncalar, udhulu besakinek. Meskenlerinize girin, kendinizi korumayan. Ben işi biraz şey etmek istemiyorum ama yani nasıl diyeyim Kur'an-ı Kerim'i haşa bir e, fizik, kimya, biyoloji bilmem ne vesaire kitabı halinde anlamak gibi bir eğilimde değilim. Öyle değil. Fakat ne bileyim meskenlerinize girin bunu belki sığınaklarınıza girin diye de anlayabiliriz. Kendinizi tehlikelere karşı koruyun. Cenab-ı Allah burada bizi ...semavi arzi afetlere, düşmanlardan gelecek felaketlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerektiğini de irşad buyuruyor aslında. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir doğrudan verdiği bir mesaj var. Bir de o mesajların üzerinde dolaylı olarak verdiği birçok mesajları var. Onları ne kadar doğru anlayabilirsek, dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i Kur'an olmaktan çıkartıp haşa bir fizik kimya kitabı ve buna benzer herhangi bir müsbet ilim kitabı haline getirmemek şartıyla ayet-i kerimelerin işaretlerini de mümkün mertebe doğru okumak, doğru algılamak icap ediyor. لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْهُرُونَ Burada da mümin bir kişiliğin canlılara, hayvanlara karşı hali, vaziyeti izah ediliyor. Ona temas ediliyor. Meskenlerinize girin diyor. Ki Süleyman ve askerleri istemeyerek ve fark etmeksizin sizleri ezmesin. Kasten böyle bir şey yapmayacakları anlaşılıyor. Yapmazlardı. Bilmeyerek Karıncalar da sanki onların böyle bir işi yaptıkları takdirde ne kadar müteessir olacaklarını fark etmiş bir hissiyata sahipler onlar fark etmesin sizleri fark etmeden fark etmeksizin sakın sizleri ezmesinler. Diyor. Karıncalar onların adeta bu konuda ruhi dünyalarında veya manevi dünyalarında Zihinsel kalbi dünyalarında meydana gelecek rahatsızlığı fark etmiş gibi konuşuyorlar. Çünkü ibare çok önemli. Süleyman ve askerleri onlar farkında olmaksızın sizleri ezmesinler diyor. Fark etseler yapmayacaklar. Mümin karıncayı da incitmez isteyerek. İşte bu. İsteyerek bilerek bir karınca dahi ezmez. Gerçekten öyledir. Çünkü o allah Teala'nın bir kuludur. Diyor ki Peygamber Efendimiz sizden önceki peygamberlerden bir peygamberi bir karınca ısırdı. O peygamber öfkelendi ve bütün karınca yuvasını yangına verdi diyor. Cenab-ı Allah ona bir tek karınca için mi koca bir karınca yuvasını yaktın diye sitem etti. Tabi şeriatlar, şerii hükümler, şerii hükümler akide gibi değildir. Akide peygamberden peygambere değişmez. İnanç Adem aleyhisselam için neyse aynen son peygamber Muhammed aleyhisselatü vesselam içindir. De öyledir. Fakat şeri'i hükümlerde, fıkhi hükümlerde, hukuki hükümlerde şeriatten şeriate, zamandan zamana farklılıklar olabilir. Biz o tarafına girmiyoruz. Fakat burada, burada bir karınca belki seni rahatsız etti onu cezalandır. Hadisten bu anlaşılıyor. Hak etmeyen, bu cezayı hak etmeyen... Diğer karıncaları niye cezalandırıyorsun? Cenab-ı Allah Peygamber e, asetülü bile bir peygambere bile <gülüyor> ne yapıyor? Bu izni vermiyor. Yaptığı için de ona sitem ediyor. Sitem ediyor. Niye böyle diyor? Neden? Gücün yetse yetiyor olsay, yetse o zaman seni rahatsız eden, seni sokan, ısıran daha doğrusu karıncayı bul, onu cezalandır. Öbür günahsız gariban karıncaları niye yakıyorsun? diyor Bunlar müminin ifade elindeyse ruhunun rikkatini, kalbinin inceliğini terbiye eden, terbiye eden ve besleyen buyruklardır. Mümin Türkçedeki tabiriyle bazen zayıflık gibi kabul edilir. Yufka yüreklidir. Bununla birlikte Evver-i söyleyeyim, cihatta kelle alacak kadar da kahramandır, şecaklidir. Bu ikisini bir kalpte bir kalpte İslam'ı hakkıyla ihata edebilen insanlar taşıyabilir. Budur. Aynı mümin Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yüz küsur yaşında bir keşiş görüyor. Manastığında ibadet etmiş. İbadetten beti benzi sormuş. Oturmuş onun için ağlamış. Alt tarafı bir keşişle seni tanıştırdık. Ya Ömer niye ağlıyorsun ki diyorlar. Bu zavanlıya acıyorum. Bu kadar yorulmuş, bu kadar didinmiş, iyi iş yaptığını zannederek bu hallere kadar gelmiş, bu şekilde ölürse cehenneme gidecek, onun için ağlıyorum diyor. İnsanın havsalısına sığmayan bir merhamet. Ağlamıyorum, havsalımız ağır Bu kadar da merhamet olur mu? Şöyle de diyebilirdi. Gemersin gitsin. Hak ediyorum bu müşrik, Bu kafiri işte bu bilmem ne falan filan. Öyle de diyebilirdi. Deşedi de çok şey etmezdi yani. Adil olmayan bir söz olmazdı teorik olarak. Ama bunu demiyor onlar razı Allah. Ağlıyor onun için. Ağlıyor. İşte müminin kalbine bu rikkati veren bu gibi terbiyelerdir. Ayetler böyle terbiye ediyor. Hadis-i Şerifler bizleri böyle terbiye ediyor. Peki, Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor aziz Allah? Fetebesseme dahikem min kavliha. O karıncanın sözünden ötürü... ...Süleyman Aleyhisselam... ...gülerek, gülercesine tebessüm etti. Şimdi... Türkçede de var, Arapçada da var, insan psikolojisinde de bildiğimiz, daha doğrusu vakasında da bildiğimiz bir haldir. Bazen öfkenizden gülersiniz, bazen bir şeye kızdığınız için gülersiniz, bazen bir şeye memnun olduğunuzdan dolayı, sevincinizden ötürü gülersiniz. Arapçada gülerek tebessüm tabiri bir şeyden memnuniyetiniz dolayısıyla, razı olduğunuz için kullanılan bir tabirdir. Mesela fetebesseme gadiben de kullanılır. Gazap ederek ile tebessüm etti. Tabiri de vardır ve buna benzer diğer tabirler de vardır. İşte demek ki buradan fetebesseme dahikenden şunu anlıyoruz ki Süleyman Aleyhisselam karıncanın o şekildeki açıklamasından, yorumundan Karıncaları evlerine girmelerini, yuvalarına daha doğrusu girmelerini söylemesinden memnun oluyor. Seviniyor. Ve kal, o sevinç onu şımartmıyor. O mülk, ben öyle bir haldeyim ki, öyle bir kralım ki, karıncalar da benden korkuyor, karıncaların da ne konuştuklarını anlıyorum deyip, kendisini ifade yerindeyse haşa ilah gibi takdim etmeye kalkışmıyor. Derhal Rabbine dönüyor. Kale Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metek Rabbim sen beni senin nimetine şükretmeye yönlendir. Oraya doğru it. Az önce ilk bir önceki ayet-i kerimede okuduğumuz fehum yuzuundaki um aynı fiildir. Onları o orduyu birileri intizamlı bir şekilde ne yapıyordu? Önden, arkadan, sağdan, soldan kolluyor, yönlendiriyordu. Burada da ya Rabbi sen beni sana şükretmeye yönlendir. demek istiyor. Öyle bir nimet ki anamt علي ve ala validiye Bana ve benim anne ve babama ihsan etmiş olduğun nimete şükretme ilhamını ver. Beni ona yönlendir. Hiçbir kul en ağır imtihanlara müptela olan bir insan dahi olsa, hiçbir kulun karşı karşıya kaldığı musibetler, o halinde bile Allah'ın ona vermiş olduğu nimetlerinden daha fazla değildir, olamaz. Allah'ın nimetleri üzerimizde daima daha fazladır. Hele hele iman nimetine de sahipsek, Dolayısıyla mümine düşen sıkıntılı ve zorlu zamanlarda nankörlük etmek değil. aksine de allah Teala'nın belalarına sabretmektir. Nimetlerine de şükretmektir. Şükür de bir, itiraf yoluyla iki, o nimetleri başkalarına, sende bulunup da başkalarında olmayan, başkalarında bulunmayanların o nimetlere sahip olmayanların sendeki nimetlerden istifade etmelerini sağlamak yoluyla şükür Şükür sadece sözlü olmaz. Yetmeyebilir. Evet burada Süleyman Aleyhisselam'ın Sahip olduğu saltanatı başkalarına dağıtacak hali yok. O değil. Fakat böyle bir durumda sözlü şükür bile çok anlamlıdır. Çünkü evvela Rabbine şükretmesi bu nimetlerin sahibini tanıyıp itiraf etmesi. Onu tanıyıp itiraf etmenin önünde bütün saltanatına rağmen onun önünde zilletini kabul etmesi. Allah'ın önünde kulluğunu ve zilletini kabul ve itiraf eden bir kimse... ...makam ve mevkii... ...imkanları... ...ne kadar üstün ve büyük olursa olsun... ...Allah'ın kullarına büyüklenemez. Büyüklenmez hatta. Niye? Evet. Çünkü ben de kulum, siz de kulsunuz. Şu kadar var ki Cenab-ı Allah... ...bana sizden farklı bir lütuf vermiştir... ...diyecektir. Farklı lütuf vermesi... Benim size karşı azgınlık etmem için bir sebep teşkil edemez. Böyle davranılırsa, düşünürse firavulluğa kapı çıkar. Kapı oraya gider. Firavun Allah'ın üzerindeki kendisine ihsan etmiş olduğu nimetleri takdir edemediği için firavun oldu. Ama Süleyman Aleyhisselam haşa. Firavun, Süleyman elindeki bu imkanlar, ya Firavun elinde olsaydı? Bu ahaliyle ben sizin Rabbimizim dedi. Ben sizden, sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum. Öyle bir şey yok diyecek hale geldi. Ya, evet alt tarafı nihayet Mısır'a hakimdi yani. Ama Süleyman Aleyhisselam cinler, insanlar, hayvanlar, Kuşlar dahil olmak üzere. Emri altında Allah'a şükretmekten ne, ne yapıyor? intina etmiyor. Aksine onu bir vazife veriyor ve onu kabul ediyor. Rabbim diyor beni yönlendir. Kendi gücümle de yaparım. Bununla da yetinmiyor. Bunun bir manası da şu. Ya Rabbi benim itaat etmemi sağlaman da senin benim üzerimdeki lütufların büyüklerindendir. Çok büyük bir umudur. Evet. Şükür şükrü gerektiriyor. Yani bir nimet var, o nimete şükrediyorsun. O nimete şükretmenin farkına varman ve onun için şükretmen de ayrı bir nimettir. Ve böylece müteselsilen aslında bizim şükrümüz için dahi şükretmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Kalbimizin, zihnimizin, ruhumuzun sürekli olarak Cenab-ı Allah'ın murakabası, kontrolü ve gözetimi altında olduğu şu uğruna varmak demektir. Benim kalbime Rabbim her an muttalidir ve benim üzerimdeki nimetleri her bir nefesle yenilenip durmaktadır. Her bir nimet için de ayrı ayrı şükretmem gerekiyor. Davud Aleyhisselam'a nisbet edilir. Ya Rabbi demiş senin nimetine şükredebilmek dahi şükretmeyi gerektiriyoruzken ben senin nimetlerine nasıl şükredebilirim? Senin nimetlerine şükredebilmek Onların farkına varmak, vardıktan sonra şükretmek, başlı başına bir nimetken, o da şükrü gerektiriyorken, <gülüyor> ben benim takatim yetişmez sana şükretmek için. Ona vahiy gelmiş, şimdi oldu ey Davut diye. Bunun farkında olmamız lazım. Onun için öyle en ufak bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman, feryadı basacak gafleti göstermeyelim. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerinin azametini düşünerek metanetimizi koruyup sabra sımsıkı sarılmanın yollarını bilelim. Kimin önünde ne ne zaman Allah kimseye vermez. Ne gibi bir musibet çıkacak hiç kimse bilemez. Fakat sabır ve şükür nimeti İstediğimiz kadar sürece elimizde kalabilecek nimetlerdir. Ve bunlar başlı başına büyük nimetlerdir. İşte onun için bana anne babama ihsan etmiş olduğun nimetlere şükretmemi bana ilham etti. Beni ona yönlendirdi. Peygamberlerin duaları o bakımdan Kur'an-ı Kerim'de olsun, hadis-i şeriflerde olsun, hadis-i şerifteki dualar da Peygamber Efendimiz'in dualarıdır ve diğer peygamberlerin dualarıdır. Çok kıymetli dualardır. Çok anlamlı dualardır. Bu duaları olabildiği kadar öğrenelim ve olabildiği kadar bu dualarla edelim. Çünkü onlar elbette beşeriyet arasında... Cenab-ı Rabbül Alemini ve ona nasıl yaklaşılacağını, nasıl dua edilmesi gerektiğini en güzel şekliyle bilenlerdir. Biz dini ve dinin en önemli ibadetinin en önemli kısmı olan duayı da ne kadar onlardan öğrenebilirsek o kadar isabet ederiz. Ve en a'mele salihan tardâhu çok hikmetli gerçekten. Ve senin razı olacağın salih amel işlememe yardım ettiriyor. Senin razı olacağın. Başkasının rızasını arayacağım ameller değil. Senin rızanı arayacağım ve seni razı edecek ameller işlememe yardım ettiriyor. Bir peygamber bu duayı yapıyor. ...Süleyman Aleyhisselam gibi bir peygamber. Amel edersiniz. Görünüşte de Allah'ın rızasına uygun da olabilir. Fakat... ...şu veya bu sebepten ötürü... ...riyakarlık girer... ...ihlatsızlık girer... ...dünya... ...beklentileri girer... ...vesaire vesaire... Gibi sebeplerden dolayı Allah o amelden razı olmaz. Belki o amelinizden başkaları istifade dahi edebilir. Bir anda yüzlerce fakiri doyurabilirsiniz. Fazla. Hepsi size belki Allah razı olsun diyebilir. Dua edenler. Başkaları da şuna bak ya bir anda yüz fakiri doyurdu diyebilir. Fakat bu işi yapanın kalbinde ihlas olması gereken mertebede değilse. Allah o amelden razı olmuyorsa boşa gider. Zaten insanın en büyük hüsranı da maalesef budur. Kıyamet gününde Cenab-ı Allah iyi diye zannedilen ameller bakılacak ki bomboştur. İşe yaramıyor. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالَ اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ وَيَحْسَبُونَ ve يُحْسِنُونَ سُلْعَى diyor cenab biz sizlere amelleri itibariyle en büyük hüsrana uğramışları kimler olacağını haber verelim mi? Onların aslında amelleri boşa gitmiştir. Fakat kendileri güzel bir iş yaptıklarını zannetmektedirler. Onun için Cenab-ı Allah'ın razı olacağı salih amel. Onu istemek esastır. Ve edhilni bir rahmetike... Şi ibadetin salihîn. Ve rahmetinle beni salih kullarının arasına kat. Rahmetinle ben bu kadar salih amel işliyorum. Senin razı olacağım ameller işlemeyi zaten nasip ettin. O halde beni cennete koy artık demiyor. Sen bana rahmet buyur. Ben amelimle sen mükafatını hak edecek bir düzeye gelemem. Bir seviyeye gelmem imkansız. Sen rahmetinle beni o salih insanlar arasına kat diyor. Allah'a karşı mütevazi olmak bu demektir. Kendi ameline güvenmeyeceksin. Kendi amelini aslında Cenab-ı Allah'a, Ya Rabbi ben sana kulluk etmek istedim. Ne kadar becerdim bilemiyorum. Çok eksiklerim var. Ama samimi olarak kulluk etmemin bir nişanesi olarak ben elimden geldiği kadar salih amel işliyorum. Yanlışlardan, hatalardan uzak durmaya çalışıyorum. Sadece bu nişaneyi sen, ifadelerindeyse azımızı çoğa kabul et. Yetersiz olan amellerimizi yeterli kabul buyur, lütfet. Rahmetinle onları bereketlendir, onları artır, onları çoğalt diyebilmek lazım. Peygamber aleyhissalatü Selam bile... Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremeyecektir diyor. Sen de dahil misin ey Allah'ın Resulü? Ben de dahilim. Allah'ın beni rahmetine daldırıp çıkarması hali müstesna. Allah bana rahmetiyle muamele etmezse ben kendi amelimle giremem diyor cennete. E nasıl amel ediyordu Resulullah biliyoruz. Gece kıyamdan, teheccüdden. Değil mi? Ayakları çatlayacak kadar oluyor. Sahabe böyle rivayet ediyor. Hz. Ayşe ona diyor. Ya Resulallah diyor. Niye kendini bu kadar yoruyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamış bulunuyor. Öyle değil mi? Evet öyle. Fakat buna rağmen ben şükreden bir kul olmayayım mı? Şükür yapılan iyiliğe denk olmayan bir iyilikle karşılık vermektir. Hamten farkı buradadır. Yani bir iyilik yapılıyor bize çok büyük. O iyiliğin tam karşılığını veremiyoruz. Ama o, o iyiliğin de farkındayız. Biliyoruz, itiraf ediyoruz, kabul ediyoruz. O iyiliğin karşılığında bir şeyler yapıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Fakat hiçbir zaman bizim bu iyiliğimiz bize yapılan iyilik kadar değildir. İşte şükür budur. Bana diyor senin rahmetine şükretmemi nasip eyle ve lutfunla rahmetinle beni salih kullarının arasına kat. Diyor. Şimdi dediğim gibi Ayet-i Kerimelerden ve bu kıssalardan ileride de gelecek daha kıssanın devamı var. Çıkartılabilecek çok sonuçlar var. Bu sonuçlardan birisi de amirin yöneticinin devlet başkanı olur, daha aşağıda olur, daha aşağıda olur. Yönettiklerine emri altındakilere Disiplinle birlikte şefkat ve merhameti de elden kaçırmayan bir disiplin nasıl olacaksa bu zor bir iştir çünkü. Şefkat ve merhameti ortadan kaldırmayan bir disiplin ve düzen. Bunlar beraber olacak. Merhametin olmadığı eğer ceza verilecekse adil cezaların verilmediği olmaz. Çoğunuz benzeri olayları görmüşsünüzdür. Askerde bir hadise gördüm günlerce hatırımdan çıkmaz. Belli bir deri bir kemik gariban. Çavuşun biri bir kolundan öbürü öbür kolundan belden yukarısı da soyulmuş vaziyette onu koşturuyorlar. Koşamıyor her birisi böğrüne bir yumruk indiriyor. Aradan şu kadar zaman cüzde hala insan etkisinden kurtulamıyor. Bu disiplin midir şimdi? Batsız yerindeyim de bu disiplin. Bu acımasızlıktır. bir şey olmaz. Gözlerimle görmediğim bir şey söylemiyorum. Gözlerimle tanık olduğum bir hadisem. Çünkü İslam'ın ilkesi İrhamû men fil ard Yerham kum men fil sema. Yerdekilere merhamet ederseniz Semadaki de size merhamet eder. Merhamet adımını ilk atan biz olacağız. Yeryüzündekilere ne kadar merhametliysek Allah'ın da merhameti, rahmeti bizim üzerimizde o kadardır. Ben la yarham, la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez Allah tarafından. Geliyoruz bir bedevi <gülüyor> ileri gelenlerden. Bakıyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kucağında Hasan veya Hüseyin'i öpüyor, kokluyor, kucaklıyor. Şefkatle yüzüne bakıyor, gülüyor. Şuna bak diyor ya. Sizler böyle çocukları sevip öple, koklayıp öpüyor musunuz? Vallahi benim on tane çocuğum var, birisini kucağıma almadım. Hani derler ya, şecaat arz ederken verdik öptü gibi. Allah senin kalbinden merhameti söküp aldıysa ben sana ne yapabilirim Merhamet adaletten dahi önce gelir. Çünkü merhameti olanın adaleti olur. Merhameti olmayandan adalet de olmaz. Kesinlikle. Merhamet adaletin yetiştiği bir toprak gibidir. Bir zemin gibidir. O zeminde yetişir. Onun için burada Süleyman Aleyhisselam da allah Teala'dan rahmet ve merhametini dilemiştir. Böylelikle bizlerin de... ...küçüğümüz, büyüğümüz olabilir... ...her zaman için bizim elimizin altında birileri bulunabilir. Onları biz Allah'ın bir emaneti olarak göreceğiz. Bu eşimiz olabilir, çocuğumuz olabilir... Efendim, amiri olduğumuz bir eleman olabilir, müessesemizde çalışan bir işçi, bir memur vesaire olabilir. Olabilir de olabilir. Merhameti, anlayışı, şefkati hiçbir şekilde ihmal etmeyeceğiz. Ama elbette ki olması gereken de, daha doğrusu emir altındakilerin de veya bu merhamete ee, merhameti bekleyenlerin de bunu istismar etmemeleri, yani kötüye kullanmamaları lazım. Namazımızı kılalım, kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Estağidu billah. 20. ayeti kerimede diyor ki ve tefakkadet tayf فَقَالَ مَا لِيَ لَا اَرَ الْهُدْهُدْ اَمْ كَانَ Süleyman Aleyhisselam kuşları tetkik etti. Kim var kim yok ona baktı. Yani yoklamalarını yaptı. Şöyle bir bakındı. Öyle amir olmak, baba olmak, mesuliyet yüklenmek kolay değil. Kolay değil. Herhangi bir şeyden dolayı değil, babalık saygıyla. Eve geç geldiğim zaman veya gittiğim zaman ki zaten vaktinde gittiğimiz çok nadirdir ya. Yani. Tek tek herkesin yatağında olup olmadığına bakmadan uyuyamıyor. Bakardım herkes yatağına yatmış mı? Bir şikayeti var mı? Rahat uyuyor mu? şey ödüyor mu? Ki bu bir babalık saygıdır. Fakat demek ki ifade edeyse yoklama almak insan fıtratıyla örtüşen bir hadisidir. Mesuliyetin getirdiği bir şeydir. İşte Süleyman Aleyhisselam da kuşları tetkik ediyor. Var mı bir eksik? Bakıyor. Çünkü resmi gecit yapıldı ifade yerindeyse. Geçtiler onun önden veya dizilmişler onun önünde. Sorumlular, komutanlar, bilmem neler vesaireler her bir grubun temsilcileri tekmil veriyorlar yani kelimenin bugünkü manasıyla. Süleyman Aleyhisselam da bakıyor eksik var mı diye. Derhal hüdhüdün yokluğu gözüne çarpıyor. Hüdhüd hüd nerede? Niye onu göremiyorum diyor. min el gâibin yoksa ifade bilerek mi gelmediği Kirişi mi kırdı anlamında yani? Emkânemilel-gâibîn yoksa neden yok, niye yok? Bu yoklamada niye eksik? Sorumluluk bunu gerektiriyor. Sorumluluğun altında bulunanların yerine göre her bir halinden amir sorumludur. Yönetimin altında, emrin altında öyle ben reisim. Olmaz. Ben aile reisiyim. Aile reisi dediğin riyaset ettiklerine kime riyaset ediyorsa, kaç kişiye riyaset ediyorsa, iş amiri belge amiri, yer amiri falan filan herkesin halinden vaziyetinden haberdar olmak zorundadır. Onun için Ömer radıyallahu anh Akif'in tabiriyle Kenarı Dicle'de bir kurt kapsak koyunu yarın adli ilahi Ömer'den sorarım. Mesuliyet budur. Ömer nerede radıyallahu aleyhi ve nerede? Ama Ömer'in yönetimi altında. Niye ey Ömer bu keçinin düşmemesi veya koyunun düşmemesi için Yolu adam akıllı yapmadın diye bana sorarlar diyor. Mütekim böyle diyorlar. Yaşlı kadının çadırına gittiği zaman niye senin torunlarını alıyor diye aralarındaki konuşmada ama diyor Ömer sizin durumunuzu bilmiyor ki Ömer madem bizim durumumuzdan haberdar olmayacaktı, niye halifeliği kabul etti? Ya Yaşlı kadındaki şu suğura, şu cesarete, sumerkliğe bakın. Hazreti Ömer doğru haklısın demekten başka bir çare bulamıyor. Bilmiyor Ömer olduğunu ama doğru haklısın diyor Madem senin halini bilmeyecekti, senin halinle ilgilenmeyecekti, Ömer halifeliği kabul etmeyecekti. Mesuliyet budur kardeşim. Boyutları budur. Allahü Teala soracak. Soracak. Bu iş için ne kadar uğraştın? Ne kadar didindin? Ne kadar çırpındın? Elinden gelen her şeyi yaptın mı? Sana ulaşan bilgilere göre Evvela onların doğruluğunu tahkik ettin mi? Gereklerini yaptın mı? Ve buna benzer Öyle Bu iş basit değil Basit değil Teh Süleyman Aleyhisselam Söylediyor Ondan sonra diyor ki Tehdit ediyor لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا Çünkü Süleyman Aleyhisselam mazeretsiz olarak onun toplantıya gelmediğini veya içtimağa gelmediğini kabul ediyor. Onu yemin olsun onu ağır bir azapla azaplandıracağım evle <gülüyor> لَا veya onu keseceğim اَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ي ya da gelişi ile ilgili apaçık bir mazeret, apaçık bir delil bana getirecek. Niçin? Ha disiplin işte bu. Ya sebep ne? Niye gidiyor? Niye yok? Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Her birimiz Kendimizi bir hudut bileceğiz o zaman. Herkes bir hüduttur. Mazeretsiz olması gereken yeri bırakmayacaktır. Gitmesi gereken yere gidecektir. Yapması gereken işi yapacaktır. Aksi takdirde Süleyman onu keser. Ya veya ağır bir işkenceye mahkum eder. Veya niçin gelmedin mazeretini, haklı çıkaracak şekilde kendini ortaya çıkaracak ortaya koyacaksın. Söz veriyoruz. Ya niye gelmedin? Ya ben zaten inşallah demiştim. Mesela. Ya inşallah gelmemek için mi söylenir? gelmek kararlılığını pekiştirmek için söylenir. Allah'ın izniyle geleceğim demektir. Faraza. Niye bu işi yapmadın? Ya işte şu oldu bu oldu, eften püften mazenetler. Veya hiç mazenetim yok. Veya unuttun. Eee? Sen unuttun, ben unutmadım. Sen unutman benim için cezadır. Ne yapacağız? Olmaz innel ahde kana mes'ûle diyor Cenab ı Allah. Verilen bir ahit, bir söz, bir taahhütten dolayı sorumluluk vardır. Sorgulama söz konusudur. Sorgulama söz konusudur. El-mûminûne inde uhudihim. El-mûminûne inde şurûdihim diyor Aleyhisselam. Müminler verdikleri ahitle yan yana bulunurlar. Ahitlerin yanındadırlar. Koşulan şartların yanındadırlar. Uzağında durmazlar. Koca Maide suresinin ilk ayeti budur. Estaizu Ya eyyuhel lezine amenun evfû Ey iman edenler akitlerinizi yani taahhütlerinizi, bağıtlarınızı, akitlerinizi, işlemlerinizi eksiksiz, tas tamam yerine getirin. Onlara vefa göster. Bu budur. Demek ki öyle yönetimde şefkatten, merhametten bahsettik az önce. Şefkat ve merhamet disiplini laçka edecek bir şefkat ve merhametten bahsetmiyor. İşte karıncaları ezmemeye çalışan ve ezmeyecek bir halde olan Süleyman Aleyhisselam ve askerleri e, ilmin kıymetini de biliyorlar. Hazır bulmuşken mezheb ilmini bilen bir öğrenci bu demiyor ben Farid'in raziyi ya. Öyle ya. Gerçekten Fahreddin Razi'den sonra kelam ilminde hatta Arapça'da onu aşan İslam alimi az gelmiştir. Kelam ilminde belki gelmemiştir diye diyebilirim. Onu aşan eş'arî kelamında daha sonra gelen bir denemede yok. Bu şey Peki, burada peki itibar neyedir? İtibar ilmedir. Hayır. İlmedir. <gülüyor> Abdullah İbn-i Zübeyz çocuklarına şöyle derdi. Evladım, şu anda evlatlarım, şu anda siz ilim öğrenin. Belki bir zaman gelecek, biz varız diye şu anda siz küçüksünüz, size kimse itibar etmiyor ama bir zaman gelecek, biz gideceğiz, kimse sizden müstabil kalamayacak. Yani ilminiz dolayısıyla herkes size muhtaç olacak. Niçin? İlminiz dolayısıyla. Hele günümüzde kimse demesin kardeşim herkes paraya itimat ediyoruz, herkes paraya itimat ediyor, ben de paranın peşinden koşacağım. İlmin arkasından veya ilme ilme talip olmak imkanı varken onu dünyaya talip olmak için terk eden, inanın çok büyük bir şey terk etmiş. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Mal seni kendisine bekçi yapar. İslam i̇şte alimlerimiz bir halini Şu hakikati de. Bulur. Mal seni kendisine bekçi yapar. Ama ilim senin koruyucundur. İlim seni korur. Doğru karar vermenin icap ettiği ...haller, zamanlar çok olur... ...günlük hayatımızda... Ömrüm, ...ömrümüzde... ...ilim sana, hikmet sana... ...bu konuda alman gereken... ...en isabetlik var ...inanın... ...sıkıntılar... ...anlaşmazlıklar... ...yanlışlıklar... çaresizlikler ...açmazlar... ...krizler... ...hep ya elimsizlikten veya ilmin gösterdiği yolun gereğinin yapılmamasından kaynaklanır. En basitli bir ailede eğer huzursuzluk varsa ilmin gösterdiği istikametten gidilmediği için vardır. İnsan ilmidir, şeriat ilmidir, bütün bunlar ilimdir netice itibariyle. Psikolojidir vesaire vesaire. Ve hepsinin düğümlendiği nokta da alakalı olarak İslam'ın gösterdiği inşaplardır. Bunlar ihmal edildiği vakit ilim ihmal edilmiş olacağından problemler de arkasından arka arkaya gelir sökün eder. Peki ondan sonra getirdiği haberi söylüyor. Ben sana sebeğden ve ciltüke min sebeğin binebe'i yakîn sebeğ denilen yerden çok kesin kat'i bir haber getiriyor sana. Şimdi bir sonraki ayet-i 23. ayet kelimede bu getirdiği haberin ne olduğunu anlatıyor. İnni ve cettüm ra'aten temlikum Sen bilmiyorsun. Düşünmediğiniz bir şeydir herhalde. Hatta daha doğrusu, Ben gördüm ki bir kadın onlara krallık yapıyor. Onların maliki, kralı, hükümdarı. Ben gördüm ki sebede sebeğden sana bu haberi getirdim. Orada bir kadının onlara hükümdarlık ettiğini gördüm. Ve utiyet min külli şeyt ona her şeyden verilmiş. Yani hükümdar olması itibariyle bir hükümdar için verilmesi mümkün olan veya gerekli olan ne varsa hepsi verilmiş. Var onda. Üstelik onun gibi hükümdarlar için büyük adedilecek, büyük sayılacak bir de tahtı var. Tabii bazı hikaye tarafı galip gelen ağzını fesirler. İşte taht şöyleydi, taht böyleydi, işte şu kadar boyu şöyle, eni böyle şu madenden, şu kakmalardan ne gerek yok. Kur'an-ı Kerim bize bizim ihtiyacımız olan kadarını söylüyor. Arşı büyük bir arş, tahtı büyük bir tahtiymiş. O zamanın hükümdarlarına, tahtlarına göre büyük olmakla nitelendirilecek kadar güzel, mükemmel bir şey. Bu kadarı bize yetiyor. Buna karşılık diyor, وَجَتْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onun da, kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Diyor. Güneşe secde ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bize işaret ettiği ve üzerinde durmamız gereken ümmet olarak ilimler pek çok. İşte bu ilimlerden birisi de biz İslam alimlerinin, bizim İslam alimlerinin kendisine Milel, Nihal ve Ehva adını verdikleri dinler ve mezhepler tarihi. Milal dinler tarihi demektir, dinler demektir, şeriatler demektir. Nihal her bir dinin kendi içerisindeki mezhebi demektir. Ve genelde bu mezhep din ile bir şekilde irtibatlıdır. Yani dinin dışına çıkmaz. Ehva ise bir dine kendisini müntesip kabul etmekle birlikte yer yer o dinin şeriatının, doğru şeriatının dışına çıkan ve hak dinlerde bu mevzu bahis olur. İslam'da diğer dinler, İslam dışındaki diğer dinler zaten batıl dinlerdir, hevadırlar. Ama İslam'ın içerisinde ehva mevzu bahistir. Yani hevasına tabi oluyor, şeriatı bırakıyor. Şeriatın dışına çıkarak bir yol izliyor. Ona ehva deniliyor. Bu konuda İslam alimlerin yazdıkları çok eserler var. Usta eserler de var. Efendim çeşitli vesilelerle umumi kitapları arasında bunlardan bahsettikleri hususlar da var. Bunlardan en meşhurları Şehristani ile hanım e, İbn Hazm'ın El Milal ve'n Nihal gibi Elfark Fark Beyne'l Firak Abdülkadir el kitabı ve buna benzer daha birçok birçok eser var. İşte bu, ben onları Allah'ı bırakarak güneşe secde ettiklerini gördüm. Bu ifadeyi bir Müslüman okuyarak geçmemeli. Bu konuda ilgilenecek olanların, ilgilenebilecek durumda olanların dinlerle, mezheplerle, ehva ile ilgilenmeleri lazım. Bunu gerçekten yaptılar. İslam tarihinde bu konuda, Eni tetkikçilerden birisi de müdaddiklerden birisi de Biruni'dir. Biruni Hind'in ta ortalarına kadar gidiyor. Gazneliler zamanında yaşamış bir alim. Tahkiquma lil Hind diye bir kitap yazıyor mesela. Hintlilerin sahip oldukları inançların tahkiki bir şekilde tespit edilmesi anlamında bir kitap telifi. Kendi tetkiklerine istinaden, birebir temaslarına, seyahatlerine istinaden, gördüklerine istinaden, sorgulayıp tetkik araştırmalarına istinaden, Hintlerdeki kendisine ulaşabildiği yer kadarıyla inançlarını, bilmem nelerini, adetlerini, göreneklerini yazıyor. İnanın geçmişte İslam alimleri, İlk İslam'ın 500-600-700. yılına kadar hatta belki de 8. asrın sonlarına kadar. Uyguladıkları araştırma metodları deney olsun, söyleyeyim sosyolojik alandaki, tarihsel alandaki araştırmaları olsun. Şu anda İslam dünyasından çok çok daha ilerideydi. Hatta birçok noktada o zaman için sonradan ortaya çıkacak olan batı, Benzeri alanlardaki batıdaki ilimlere ciddi manada rehberlik etmişlerdi. Ve el an hala birçok noktada kendilerine yetişilebilmiş seviyeden bile yetişilebilmiş değildir. Mevcut seviyeden çok daha ilerideydiler. Müslümanlığa, İslam'a, Müslümanlara bu yakışır da aslında. Bunu araştırıyorlar. Hristiyanlığı, Yahudiliği müstakil olarak tetkik eden sayılamayacak kadar çok eser var bizim İslam alimleri, İslam kütüphanemizde. Diğer dinler aynı şekilde, putperestliği, mecusiliği, sabiliği hepsi. Niye? Çünkü onları imha etmiyorlardı. Onları tanıyorlardı. İslam dininde başka din mensupların imha edilmesi, ortadan kaldırılması diye bir şey Yok. Öyle bir şey yok. Ha Sana karşı cihad eder, savaşırsa onunla cihad edersin. Barışı kabul ederse mesela bitmiştir. Mesela bitmiştir. O var olur ve senin himayende olur artık. Varlığını öyle devam ettirir. Devam ettirirken de İslam alimleri, ya biz bunlarla komşuyuz. Aynı toprak parçasını bölüşüyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bizim onları onların bizi tanıması gerekiyor diyor ve tarafsız olarak ilmi bir şekilde en güzel ve en doğru şekliyle onları tanıyorlar, tanıtıyorlar ve Müslümanlara bunlar böyledir diyorlar. Bu ilme istinaden onlara alakamızı sürdürelim diyorlardı. Mesela burada. İşte ayet-i kerime de bakın hudhud üzerinden sebe kalbi bize etraflı bir şekilde tanıtılıyor. Evvela ...sosyal, ekonomik ve siyasal durumları anlatılıyor. Ne <gülüyor> mi? Kendisine her şeyden verildi. Yani demek ki... ...bolluk ve refah içerisinde... ...imkanları bol bir devletten bahsediliyor. İnançlarından bahsediliyor... ...siyasal durumlarından bahsediliyor. Bir kraliçe onlara egemendir diyor. Fakat halde bir... ...şimdikileri tabiriyle bir betimleme... ...bir tavsif... Güzel bir nitelendirme, her şey güzel. Heh. Ondan sonra tahlile gidiyor. O ve kavmiyle şemsi Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar. Ve zeyyana lehumu şeytanu ki biz İslam alimi konuşuyoruz ha. Değil mi? kadar da güzel değerlendirmiş. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş bunu. Demek ki bu hudud gerçekten Süleyman Aleyhisselam'a ifade edilse kuşlar arasında komutanlık etmeye layık bir vaziyette. Şu tahlillere bakın, şu tavsife bakın. Bir toplumu görüyor arşını, tahtını, bilmem ekonomik durumlarını, siyasal durumlarını. Kralın önünde, Süleyman Aleyhisselam'ın önünde gayet güzel ve özlü bir şekilde ifade ise dabardan girerek şerh ediyor açıklıyor. Fesaddahum <gülüyor> anis şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği için onları doğru yoldan alıkoydu. Fahum la yehtedun İşte bu sebepten dolayı hidayet bulmuş değiller diyor. Bulamadılar diyor. Allah Allah. Allah <gülüyor> yasjudo Allah'ı, kendi yuxrjul Xubu'fi Semaat ve Ardt. Allah raa'l koyerki göklerde ve yerde ne kadar gizlilik varsa hepsini açığa çıkartan Allah'a secde etmesinler. Güneş'e secde etmeye devam etsinler. Allah Allah. Ve yaglemu ma tufunu ve ma tugludun. Gizlediğiniz, sakladığınız ne kadar şey varsa hepsini biliyor. Kim? Allahu la ilâhe illâhu rabbul arş lâzım'' Allah odur ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O pek büyük arşın Rabbidir, sahibidir. Onun için hayvanları da seveceğiz, vahittirler onlar, bakın. Müşrik, kafir hiçbir hayvan yok. Hepsi bu ayetler, hepsi Allah'a tesbih eder ve her birisi aynı zamanda Allah'ın vahdaniyetinin ayrı bir delilidir, ayrı bir delilidir. Onun için kainat bizim gibi mümindir, fıtratını bozmamıştır. Allahü Teala bize irade vermiştir, biz insanımız kimimiz mümin oluyor, kimimiz kafir? Fakat hayvanlar arasında, canlılar arasında münkir, kafir, müşrik hiçbir varlık yoktur. Sorumlu olmadığı için. Elbette bir de bizimle aynı inancı mümin olarak bu inancı paylaştığı için biz onlara Allah'ın razı olmadığı bir şekilde hor davranamayız, kötü davranamayız, lüzumsuz yere onları kesip biçemeyiz, Onları telaf edemeyiz. Onlar bize emanet. Kainat tübüyle bize emanet. Allah'ın Allah tarafından bizim emrimize verilmiş, bize musaffar kılınmışlardır. Onlara riayet edeceğiz. İşte burada Hudut mesajını getirdi. Haberini getirdi. Süleyman Aleyhisselam "Henüz ne doğru söylüyorsun?" dedi. Ne Öyle bir şey olamaz dedi. Kana sen anzuru esadakta em Bakacağız. Doğru mu söyledin? Yoksa sen yalancılardan mısın? Bize teenniyi ve tahkiki öğretiyor ayet-i kerime Birisi size bir haber gönderdi. Hemen galeyana gelerek on kişi falan değil yapmayın. Tahkik edin. Doğru mu? Yalan mı? Hele günümüzde. Buyurun. İşte, Bir hudut, Süleyman Aleyhisselam'ın yakını. Hele onun meclisinde bulunuyor. Ona haber getiriyor. Yok yalan söylüyorsun deyip hemen onu kesmiyor. Onun üzerine de gitmiyor. İfadesini alıyor önce. Haksız veya suç işlediğini zannettiğimiz kimseye mazeretini anlatabilme fırsatını vermek zorundayız. Neredesin? Niçin böyle yaptın? Bu sebep de nedendir? diye sormamız lazım. Önceki kanaatlerimiz veya bilgilerimizden hareketle hüküm verip, kestirip atmayalım. Bakın Süleyman Aleyhisselam bekleyeceğiz diyor. Kale senan o, Duruma bakacağız. Aa, benim i̇yi o zaman madem hemen o da değil. Bakacağız diyor. Hikmet, yönetim, siyaset bunu gerektiriyor. Hepimiz az veya çok bir sorumluluk sahibiyiz. Üzerimizde yönetim sorumluluğu vardır vesaire şu bu vesaire. Buna dikkat edeceğiz ve olacağız. Bunlar bize derstir. Yüzlerce ders var burada. Bakacağız diyor. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? İzheb bi kitabi hada. Benim şu mektubumu götür. Fe'lqi <gülüyor> ileyhim. <gülüyor> Bu mektubumu o onla, mektubumu onlara bırak. Yukarıdan bırakacaksın. Summe tavalla anhum. Sonra onlardan geri çekiliyor gibi yap. Seni görmeyecekleri bir yerden onlara bak. Fe'nur. ماذا يرجع؟ ne geriye ne cevap verecekler? Konuyu nasıl raca ayarca o aynı zamanda münazara etmek, tekrar tekrar gözden geçirmek bağlasına gelmiş. Bak bakalım durumu nasıl değerlendirecekler? İşe nasıl müracaat edecekler? Raca al emr işi tekrar, işe tekrar baktı, gözden geçirdi demektir. Bir bak bakalım Bizim bu mektubumuzla alakalı olarak biri diğerine ne söyleyecek? Ne diyecekler ve sonunda bize nasıl bir cevap verecekler? Ha. Bekle diyor. Kâlet Yâ eyyuhel mele' inni ulkiye ileyye kitâbun kerîm Bir secde ayeti geçti. Secde etseniz iyi olur. Şimdi de evinize gittiğiniz zaman müsait zamanınızda secde ederiz inşallah. Ey ileri gelenler, melek benim müsteşarlarım, danışmanlarım, meclis üyelerim efendim hükümetim neyse artık. Kendileriyle istişare ettiği efendim e işleri hükme bağlayan yöneticiler sorumlular. İstişare ettiği kimseler Sişare meclisi, karar meclisi. Hepsi dahil. Bakanlar kurulu, meclis, hepsi gider. Ey ileri gelenler diyor. Ey yühe'l mele' İnni ulkiye kitabun kerim. Kitapla alakalı, mektupla alakalı kanaatini belirtiyor. Gerçek şu ki bana gerçekten diplomatik açıdan oldukça değerli, şerefli, kıymetli, muteber bir mektup bırakıldı. Bu mektup şöyle başlıyor. İnnehu min Süleymane ve innehu rahim Bu mektup Süleyman'dan geldi. Geldiğini söylüyor. Ve Rahman, Rahim Allah'ın adıyla diye başlıyor. Ve diyor ki talu adıyla ve etuni muslimin. Sakın bana karşı büyüklüğe kalkışmayın. Büyüklenmeye, diklenmeye kalkışmayın. Teslimiyetle bana gelin. Önce meseleyi onlara arz ediyor. Evet kraliçe ama İfade ederse meşruti bir krallık. İstişare meclisi olan bir kraliçe. İstişare ediyor. Kestirip atmıyor. Devletinin, milletinin yönettiklerinin menfaatlerini düşünüyor. Onların kanaatlerine itibar ediyor. Kendisi kraliçedir diye efendim, astı astık, kestiği kestik davranmıyor. Bize çünkü kralları böyle öğretiyorlardı. Kral demek, efendim, imparator demek, Osmanlı hanedanı demek, sözü kanun olan, astığa estik, kestiği kestik olan adam demek Onun için böyle ilkokulda biz öğrenciyken öyle Osmanlı padişahlarının hiçbirisini sevmezdik. Bize sövdürmemişlerdi. Yalan söylüyorlar demişler. İyilikleri, hiç, hiç mi buraların iyilikleri yok ya? Hep kötüydülerler nedense. Bizlere kötülüklerini de sevdirin demiyoruz biz. Doğru değil bu. İnsandırlar, hataları da var, isabetleri de var. Fakat bir tarafını gördük, zamanla hiçbirisi hain değilmiş. Belki yetersizdiler, belki isabetsiz iş yaptılar... Belki haksızlık yaptılar, belki şu, belki bu. Fakat bizim zamanla tarihten gördüğümüz, öğrendiğimiz hiçbirisi gerçekten vatanına, milletine, memleketine, insanına ve özellikle dinine asla hainlik bilerek etmemişlerdir en azından. Yanlış yapmışlar, yapmış olabilirler. Şu yanlış, bu yanlış diyebileceğimiz çok şeyleri var. Mesela işte Kur'an diyor ki bir gün gelir belki tek başına veya sen hakim olabilirsin diyor. Sakın kendileriyle istişare edilmesi gerekenlerle istişareyi bırakma. Çünkü bak kafir bir kadın bile hükümdarken istişareyi bırakmamıştır. Evet kafir bir kadın doğru. Kur'an-ı Kerim de çok çok müthiş bir kitap. Cenab-ı Allah'ın adaletine bakın. Güneş'e secde ettiklerini de söylüyor. Değil mi? Kadının... ...mektubun kıymetini takdir edecek kadar akıllı olduğunu da söylüyor. Bana çok değerli bir kitap mektup geldi diyor. Bu neyi gösteriyor? Kadının ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Zaten... Aklı onu ve kalmini hidayete götürdü. Neticede iman ediyor biliyorsunuz. Bana çok değerli bir mektup bırakıldı diyor. Bu mektup Süleyman'dan geldiğini belirtiyor ve Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ve benden sakın bana karşı üstünlük taslamayın. Teslimiyetle gelin diye bizden istiyor. Söyledi ki, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, bu işimde bana, görüşünüzü belirtin, eya, eya, eya, Bu işimde bana fetva verin demek eya, yani. eya, Ne eya, Ne yapmamı söylersiniz, eya, eya, eya, eya, eya, eya, eya, çünkü ben siz bulunmadan, hazır almadan hiçbir işi kestirip atmadım. Benim adetim bu. Cenab-ı Allah kafir dahi olsa, yapılan doğru işi ümmete örnek gösteriyor. Kafirse, Kafir olabilir. Doğru iş yapmışsa... ...o doğrusu benimdir, küfrü onundur. Hani hikmet müminin itiğidir. Hadise gerek yok. Çok sağlam bir hadis değil. Ayrı bir şey, söz doğru. Buradaki burada var, bakın. Cenab-ı Allah zaten bize gösteriyor. Bu kadın kafir. Güneşe ibadet ediyor. Ama bu yaptı, yapılanı da tenkit etmiyor. İstişaresini yapıyor kadıncağız. Yapmış daha doğrusu. Ve söylüyor ben hiçbir işi siz huzurunda bulunmadan sizin görüşünüzü almadan yani kestirip atmadım. Diyor. Evet. Vaktimiz burada nihayete ermiştir. İnşallah önümüzdeki ders 33. ayet-i kerimeden veya bu ayet-i kerimeyi bir daha adetimiz üzere yeniden hatırlatır. Devam ederiz.